Teğmen yarım ağızla, ''Yedi kırk beşte, Mareşal'im.'' dedi. Sanki konuşmayı öğrensin diye terbiye edilen iri bir hayvan gibi. ''Öyleyse.'' dedi Grok. ''O gelmeden idam emrini ancak götürürsün. Hiçbirimiz majestelerine hizmette kusur etmemeliyiz. Ama özellikle de gereksiz sorunlarla başını ağrıtmamalıyız kendisinin. Birlikleri teftiş edeceği için zaten işi başından aşkın olacak. Her şey majestelerinin emrine hazır bulundurulsun.''